Günaydın. Haftanın sonuna geldik ama Türkiye kaynamaya devam ediyor. İnsanlarda yetkililere ve aldıkları kararlara ilişkin gitgide artan bir şüphe var. Özellikle pek çok kararın rant sağlamak için alındığı ve yetkililerin halkı dinlemediği konusunda yaygın bir kanı var. Bu kanının değişmesi, yetkililerin insanları dinlemesi ve kararlarının rant için değil, toplum yararına alındığına dair bir algının yerleştirilmesi, ile mümkün ve bu da ancak bu şekilde davranarak sağlanabilir. Umuyoruz yetkililer bu programları ve halkın sesini dinlemeye başlarlar. Bu yapılmadığı takdirde yakın zamanda sosyal patlamaların gerçekleşmesinin önüne geçilemez ve bu da kimsenin yararına olmaz. İşte bu doğrultuda gündemin en çok konuşulan konularından biri Galatasaray Üniversitesi'ndeki yangın ve binanın akıbeti oldu. Dün sizlere duyurduğumuz Galatasaray Üniversitesi kampanyası deyim yerindeyse çığ gibi büyüdü. Kısa sürede 8000'i aşan imza atıldı. Kampanya Twitter ve Facebook üzerinden gün boyunca paylaşıldı ve basında da yerini almaya başladı. Kampanya hashtag otel olmasın ve hashtag uyanıyor etiketleriyle yayılırken GSU yanıyor, GS uyanıyor temalı bir harekette başlatıldı ve ertesi gün Galatasaray Üniversitesi öğrencilerinin de katılımıyla okul bahçesindeki büyük bir dayanışma eylemi yapıldı. Öğrenciden mezunlara, akademisyenden memurlara pek çok kişinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda Biyanet'in hazırladığı habere göre kampüste toplanan öğrenciler, eski mezunlar ve öğretim üyeleri buranın üniversite dışında kullanılamayacağının garantisi olacağız diyerek okuluna sahip çıktı. Üniversite personelinin Biyanet'e verdiği bilgiye göre 3 katlı saray binasının İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İletişim Fakültesi sekreteryaları ve öğretim görevlilerinin odalarının bulunduğu 3. katı tamamen yanmış. Pek çok kişinin merakla beklediği kütüphane'deki yanmayan kitaplar ise yangını söndürme çalışması sırasında kullanılan tazikli su üzerinden kullanılamayacak duruma gelmiş. Biyanet'e konuşan Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Mehmet Karlı, üniversitenin şu anda zaten kapalı olduğu yaklaşan bütünleme sınavlarının zamanında yapılacağını ve üniversitede eğitimin sekteye uğramayacağını söylüyor. Bu güzel haber. Galatasaray Üniversitesi Rektörü Ethem Tolga öğrencileri ve öğretim üyelerine ''Moralimizi bozmayalım, böyle facialar her kurumda yaşanabilir, eğitim hayatı devam edecek.'' diye seslendiği konuşmasında ''Burası bir devlet üniversitesi. Muhakkak ki devletimizin bu konuda öncülüğü olacaktır. Sadece Galatasaray camiası değil, duyarlı herkesin desteğiyle bu faciayı atlatacağız.'' dedi. Öğrencilerin yanan sınav kağıtlarıyla ilgili sorularını da cevaplayan Tolga, okunmamış sınav kağıtlarının öğrencinin lehine en uygun şekilde değerlendireceğini de açıkladı. Okulun geleceği ve otel olma ihtimaline dair açıklama yapmayan rektörün ardından Galatasaray Üniversitesi öğrencileri adına konuşmalar yapıldı. Öğrencilerden Selim Kayağan, buranın hiçbir zaman üniversite haricinde kullanılmayacağının garantisi olacağız diyerek, üniversitenin yok olmasına izin vermeyeceklerini dile getirdi. Henüz Kültür Bakanlığı tarafından binanın geleceğiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadığından hep beraber meraklı bu süreci bekliyoruz. Bu sırada restorasyon için bağış toplama çalışmaları da başladı ve şu ana kadar 20 milyon Türk lirası toplandı. Buna ek olarak İnan Kraç Vakfı'nın ve Galatasaray Spor Kulübü'nün de 10 milyon lira bağış yapacağına dair söz verdiği haberleri de yayılmaya başladı. Umarız ilerleyen günlerde sizlere buradan güzel haberleri iletebiliriz. Hızla devam eden imza kampanyası hakkında detaylı bilgi almak isterseniz change.org/gsu adresini ziyaret edebilirsiniz. Umutla güzel haberini beklediğimiz bir başka konu var sırada. Çılgın proje olarak duyduğumuz Namı Diğer Kanal projesinin iptali Ankara'dan Profesör Doktor Cemal Saydam tarafından başlatılan kampanyanın talebi doğal dengeleri bozacak olan Kanal İstanbul isimli bir nevi yapay İstanbul Boğazı projesinin iptali. Konuyu hikayeleştirip ilkokulda gördüğümüz havuz problemleri gibi anlatıyor Profesör Doktor Cemal Saydam. Bugüne kadar yaptığı deniz bilimleri çalışmalarından bahseden Profesör Saydam uzmanlık alanının Türk denizleri olduğunu ve özellikle de Marmara Boğazlar ve İstanbul Haliçi üzerine uzun yıllar çalıştığını ...inceleme fırsatı bulduğunu anlatıyor ve bu projenin neden iptal edilmesi gerektiğini basit haliyle anlatıyor. Karadeniz'in Avrupa'dan gelen tatlı su nehirleriyle beslenen, dolayısıyla da suyu tatlı olan bir havuz olduğunu anlatan Profesör Saydam. Karadeniz'in de tatlı su havuzu değil de deniz olduğunu soruyor ve cevabını veriyor. Çünkü Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nın altından gelen ve belirli eşikleri, belirli rüzgar koşulları altında aşan... Tuzlu ve de dolayısıyla yoğun Akdeniz suları zaman içinde Karadeniz'i bugünkü tuzluk seviyesine getirmiş. E bunda ne var diyebilirsiniz. Aslında bu süreç doğa için çok kısa bir süre olan 3500 yıl içinde gerçekleşmiş ve Karadeniz deyimi yerinde ise tuzla karışmış. Yapılması planlanan Kanal İstanbul projesi bu dengeli giden tatlı tuzlu su alışverişini birdenbire bozar ve Karadeniz'in tatlı suyunun boşalmasına, Akdeniz'in hızla tuz kaybetmesine neden olmuş. İstanbul Boğazı'nın Havuza takılı bir musluk olduğunu ve bugünkü dengenin sağlandığını anlatan Profesör Saydam. Havuza ikinci bir musluk takmanın bütün dengeleri alt üst edeceğini ısrarla vurguluyor. Açılan yeni kanala karşın Karadeniz'i besleyen nehirlerin debisinin artmayacağını, dolayısıyla hızda tahliye olan suyun yerinin doğal yollardan dolamayacağını ve bunun bir takım zincirleme sonuçlar doğuracağını anlatan Profesör Saydam, konuya kendi alanı olması sebebiyle deniz bilimleri yönünden baktığını ve projenin aslında pek çok başka olumsuz sonucu beraberinde getireceğini de anlatıyor. Böyle bir proje için sınır ülkelerinde söyleyecek sözlerinin ve sos haklarının da olacağını ekliyor Profesör Saydam. Kampanya hakkında siz de detaylı bilgi almak isterseniz change.org/taksim-chilgun-proje adresini ziyaret edebilirsiniz. Bir yandan kanal açma projeleri tartışılırken diğer tarafta okul kapatmayı planlayan yetkililer var. Samsun'dan Feyza Yılmaz tarafından başlatılan kampanyanın talebi sosyal bilimler liselerinin kapatılmaması, hayatta kalması. Sosyal bilimler liselerinin Türkiye'de sosyal bilimler alanında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim insanlarının yetiştirilmesi amacıyla kurulduğunu anlatan Feyza, 21. yüzyılda sosyal bilimler alanının öneminin anlaşılmasının sonucunda 1964 yılında kurulan ve sayısal alandaki başarılı öğrencileri yetiştiren fen liselerinin Sayısı hızla artarken sosyal bilimlere yetenekli öğrencilerin eğitim alacağı lise türünün olmaması yüzünden benzeri amaçlarla kurulan sosyal bilimler liselerinin edebiyat, tarih, siyaset ve bürokrasiye işlevli kazandıracak elemanlar yetiştirmek için ilk olarak 2003 yılında İstanbul'da açıldığını anlatıyor. 2004-2006 öğretim yılları arasında Ankara, Aydın, Erzurum, Eskişehir, Samsun'da da açılan bu liseler bir yıl hazırlıkla birlikte 5 yıl sürüyor. Öğrencilere uluslararası bakalorya programına giriş hakkı da veren bu liselerin yetiştirdiği öğrenciler ÖSS'de en yüksek puanları imza atanlar arasında yeni düzenlemelerle ne yazık ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal bilimler liselerini kapatmayı öngördüğünü söylüyor. Gençlerimizi dolayısıyla geleceğimizi etkileyecek bu tür kararların keyfen, acilen gizli ve tartışmasız olarak kamuoyunu onayı alınmadan yapılmasının doğru bir yöntem olmadığını göstermek için bu kampanyayı başlatan Feyza. Eğitim sistemimizin şımarık bir çocuğun oyuncağı haline getirmemesi, her bakan değiştiğinde tüm sistemin de değişmesi kişilere bağımlı olmayan bir ülke politikasının acilen oluşturulması gerektiğini de söylüyor kendisi. Sosyal bilimler liselerimize sahip çıkalım diyerek tamamlıyor kampanyasını. Change.org Taksim sosyal bilimler adresini ziyaret edebilirsiniz. Katılımcı demokrasinin yerleştiği ve değişim için insanların ses verdiği, tepki verdiği bir toplumsal değişim dileğiyle esen kalın.